Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve ala mella nebiyye ba'de. Babu salati fil Kabe. kabe Muazzaman içinde namaz. E, Kabe'nin içinde namaz kılınır mı? Kılınır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fethi Mekke'de kabe Muazzaman içinde namaz kılıyorlar. Ama önce putlardan temizliyorlar, temizletiyorlar, emir veriyorlar. Resimler, şekiller, suretler var. Onlar çıkarıyorlar Kâbe-i Muazzama'nın içinden. Efendimiz Ali giriyor. Kâbe-i Muazzama'nın içinde namaz kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki üstünde kılınır mı? E kılınır ama mekruhtur değil mi? Kâbe-i Muazzama'nın üzerinde namaz kılınır fakat mekruhtur. Çünkü yerden göğe kadar orası kıbledir. Yerden göğe kadar kıble. Kâbe-i Muazzama'yı oradan alsanız o taşları başka bir yere nakletseler, e, kıble yine orası mıdır? Yoksa taşların nakledildiği yer mi? Neresidir? Orasıdır. Çünkü o alandır kıble. Yani Kabe-i Muazzama'nın kurulduğu yer, ta semaya kadar dağın tepesinde bile olsanız Kabe aşağıda kalıyor. Ama o hizaya doğru olduğunuz zaman e, iktidanız caiz, istikbali kıbleniz yerinde oluyor. Yecuzu farzu salati ve nafluha fil Ka'bati ve fawqaha Efendim farzu salati amm farz namaz hem nafile namaz fil kabe Kabe'nin içinde ve fawqaha ve fawqa'l Ka'be Kabe'nin üzerinde caizdir. Fe in kamilu imamu fil kabe ve tahallaka'l muqtadun havalaha caiz. El imam Kabe'nin içinde olsa cemaatte de muqtadun da Kabe-i Muazzam'ın havleha, havle'l-Kabe Kabe'nin çevresinde halka olsalar böyle halka olsalar imamı uyabilirler mi? Uyarlar. Ama Kabe-i Muazzam'ın kapısı açık olacak. Yani Kabe burada, İmam Kabe'nin içinde. Mescid-i Haram'da değil, Metaf'ta değil, Kabe'nin içinde. Cemaat de Kabe'nin etrafında halka olmuş. Eğer bu kapı açıksa, Kabe-i kapısı sanki imam mihrapta gibi kabul edilir. O cemaat halka olan dışarıda. Onlar Kabe'nin içindeki imama uyarlar. وَتَحَلَّكَ الْمُقْتَدُونَ حَوْلَهَا جَازَ وَاِنْ كَانُوا مَعَهُ جَازَ İmamla beraber olsalar, o da caiz olur. اِلَّا مَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ اِلَى وَجِلْ اِمَامُ Fakat, kabe muazaman içinden içinde namaz kılıyorsunuz. Şimdi bir kısmı buraya, bir kısmı buraya. İmam da bu şekilde dönse, o halde kılsalar olur mu? Olur. Çünkü her taraf kıble. Fakat birisi imamın önünde olsa, Kabe'nin içinde namaz kılarken, sırtı imamın yüzüne karşı olsa olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü imamın önüne geçmiş oldu. Yani siz şimdi Kabe'nin içindesiniz. Burada namaz kılıyorsunuz. Bir kısmı da içinde bu tarafa doğru kılıyor, bu tarafa doğru kılıyor. Ama sizin önünüzde değil. Olur mu? Olur. Efendim illa men jaala zahrahu ila veci'l imam imamın yüzüne doğru sırtı olursa olmaz çünkü imamın aynı cihette aynı yönde önüne geçmiş olur. Ve iza salla'l imamu fi'l mescidil haram tahallaka'n nazu haula'l ka'be ve sallu bi imam mescid-i haramdaysa yani metafta orada namaz kıldırıyorsa ki orada Faziletli olan nerede durmaktı? Mijcende. Yani hacül esvetle rüknü Iraki, rüknü Iraki, Irak tarafı hacül esvetten zaten taafa başlıyorsunuz. Şöyle kâbi Muazzam olsun. Buradan şöyle gelirken bu rüknü Iraki bura, rüknü Şami bura, rüknü Yemeni de şurası, Yemen tarafı yani Irak tarafı buraya doğru gelirken şurası mijcen. Orada İsmail Aleyhisselam Kabe'nin muazzam malzemelerini koyardı. Şöyle şu kadar e, çelik ya da başka bir madenden orada bir e, kapak var. Orası duruyor. Orayı muhafaza ediyorlar. Onun karşısında efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a Cebrail orada imamlık yapmıştı. İmamın orada durması daha faziletli. Yani Makam İbrahim tarafı. Ve iza salle'l imamu fi'l mescidi'l haram Mescid-i Haram'da namaz kıldırıyorsa tahallaqa'n-nasu havel-Kabe. Kabe'nin her tarafında halkı olurlar ve sallav bi salatihi imamla beraber kılarlar, imama uyarlar. Kabe'nin her tarafında cemaat olur. İmam burada, şurada, şurada, şurada her tarafta böyle daire halinde cemaat var. Zaten öyle kılınıyor şimdi. Fakat burada şuna dikkat ediyoruz. İmam burada, imamın olduğu taraftaki saf İmamın önüne geçmeyecek. Bu taraflar Kabe'ye daha yakın olabilirler. Hemen Kabe'nin dibinde kılabilirler. Fakat sizin imamlık yaptığınız cihette o cema sizin önünüze geçmeyecek. İnşallah siz yaparsınız orada imamlık. Allah Teala sizlere nasip eder.